Baş, yaşam için teknoloji. Merhaba, WWF, Türkiye yine koronavirüs pandemisinin doğa tahribatı ve yaban hayvanı ticaretiyle ilgisini ortaya koyan doğanın yok oluşu ve pandemilerin yükselişi adlı çarpıcı bir rapor yayınladı. Rapora göre yeni koronavirüs aslında Ebola, AIDS, SARS gibi kuş gribi ve domuz gribi gibi son yıllarda ortaya çıkan hayvan kaynaklı hastalıkların son örneği. Bu hastalıkların yayılmasında doğanın insan tarafından aşırı sömürülmesinin ve yaban hayvanı ticaretinin etkisi çok büyük. Doğanın insan tarafından aşırı sömürülmesinin yeni hastalıkların yayılmasının arkasındaki etkenlerden biri olduğuna dair kanıtlar da her geçen gün artıyor. WWF'in raporu insanın ekosistemler ve biyolojik çeşitlik üzerindeki etkileriyle bazı hastalıkların yayılması arasındaki bağlantılara dikkat çekiyor. Bu bağlantıların çoğu henüz tam olarak anlaşılmamış olsa da insan sağlığı ile doğanın birbiriyle yakın ilişkisine ortaya koyuyor. Rapora göre doğal ekosistemlerin tahrip edilmesi ve değiştirilmesi, ormansızlaşma, yaban hayvanı türlerinin yasa dışı ve kontrolsüz ticareti, yabani ve evcil türlerin hijyenik olmayan koşullarda bir araya getirilmesi ve satılması, virüs gibi patojenlerin yabani ve evcil hayvanlardan insanlara geçme ihtimalini yükseltiyor. Ayrıca insan davranışları ve demografik faktörler bu risklerin seviyesini önemli ölçüde arttırırken kıtalar arası seyahat hızı ise pandemilerin hiç fark edilmeden yayılmasına neden olabiliyor. WWF Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar, dünyayı sarsan virüs salgını başta insan sağlığı olmak üzere sosyoekonomik yaşamımızı, insan ilişkilerimizi derinden etkiledi. Dünyanın her köşesinde ve toplumun tüm kesimlerinde aynı kaygı yaşanıyor. Bu krizden nasıl çıkacağız? İnsanlık olarak bugüne kadar kurmuş olduğumuz ekonomik, sosyal ve kültürel yaşam doğanın bize sunduğu kaynaklar üzerinde yükseliyor. Doğa kayıplarını önlemede ataletin bedeli ne yazık ki kayıpları önlemenin maliyetinden çok daha büyük. Bu krizden dersimizi almalı ve günlerin ileride unutulmamasını sağlamak için büyük değişimler yapmalıyız diye konuştu Uğur Bayar, WWF Yönetim Kurulu Başkanı. New York Times'da yayınlanan habere göre Trump yönetimi kömür ve petrol yakıtlı enerji santrallerinden civa ve diğer toksik metallerin salımına ilişkin düzenlemeleri zayıflattı ve bu da bir salgının ortasında sağlık korumalarının gerili Atılması anlamına geldi. Çevre Koruma Ajansı'nın yeni kuralı beyin hasarına bağlı ağır bir metal olan civa salımındaki kısıtlamaları tamamen ortadan kaldırmıyor. Bunun yerine çevre avukatlarının civa ve diğer birçok kirletici üzerindeki kontrollerin yasal temelini zayıflatacağını söylediği civa kirliliğini engellemenin maliyet ve faydalarını hesaplamak için yeni bir yöntem yaratıyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkezli Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi yani NOAA. Atmosferdeki güçlü bir ısı tutucu gaz olan metan gazı seviyelerinin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı. Karbondioksitten yaklaşık 25 kat daha etkili olan metan, atmosferde yüzyıllar boyunca kalan karbondioksitin aksine atmosferde sadece 10 yıl kalıyor. Bu iyi haber. Ancak hızlı artışı uluslararası iklim hedeflerinin önünde büyük bir engel. Scientific American'dan Jeremy Deaton'ın haberine göre... Duke Üniversitesi'nden iklim birinci Drew Schindel işte geldiğimiz durum bu yıl 2020 ve sadece seviyesi düşmemekle kalmıyor aslında son 20 yılda gördüğümüz en hızlı büyüme oranlarından biriyle karşı karşıyayız dedi metan için ve metan salımlarının öncelikle sulak alanlar gibi doğal kaynaklardan sığır çiftliklerinden ve petrolle doğal gaz kuyuları gibi yapay kaynaklardan geldiğini söyledi. Sulak alanlarda mikroplar metan salgılıyor ve bu insanların bu konuda yapabilecekleri pek bir şey yok. Çiftliklerde ise inekler ve koyunlar bu metanı geğiriyorlar. Bu ise insanların daha az hayvan yetiştirerek ele alabileceği bir problem. Şindel'e göre yapılabilecek en basit hamle daha az sığır eti yemek ve süt içmek. Ve bunu sırf kendi sağlığımız için dahi olsa yapmamız gerekiyor. Şindel metan kirliliğini önlemenin en kolay yolununsa petrol ve doğalgaz sondaj alanlarındaki salımı sınırlandırmak olduğunu söyledi ki zaten bizim de artık fosil yakıtlardan uzaklaşmamız gerekiyor. Yapılan bir araştırma Birleşik Krallık'ın sera gazı emisyonlarını azaltma girişiminin etkisinin ithal malları kapsayan iklim politikalarının uygulanmaması nedeniyle Çok az olacağını ortaya koydu. Hükümet 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşacağının taahhüdünü verdi ve bu emisyonlar geçtiğimiz 30 yıl boyunca hakikaten azalma eğiliminde. Ancak bu resim Britanya'nın karbon ayak izinin görünmez tarafını hesaba katmıyor. Uluslararası yolculuk ve ülkede tüketilmesi için yurt dışında üretilen mallar. Guardian'da yer alan habere göre WWF tarafından yayınlanan bir rapor bu görünmez kısmın Britanya'nın karbon ayak izinin yarısını oluşturduğunu söylüyor. Rapora göre 1990 ve 2016 yılları arasında Birleşik Krallık'ın kendi karbon emisyonları kömür kaynaklı enerjiden gaza ve yenilenebilir kaynaklara geçiş nedeniyle %40'dan fazla düştü. Ancak ithal edilen malların üretimiyle ilişkili karbon imalatçı ülkenin karbon hesaplarında yer alıyor İngiltere'de değil. Bununla birlikte bazı ülkelerin karbon hedeflerini diğerlerinden daha az katı ve gelişmekte olan ülkeler ise büyümeyi sürdürmek için düşük karbonlu yöntemleri kullanmakta zorlandıkları için uluslararası havacılıksa Birleşmiş Milletler iklim görüşmeleri ve Paris anlaşmasında ülkelerin ulusal karbon hedeflerinin kapsamında olmadığı için bakalım İngiltere, Britanya yani Birleşik Krallık bu konuda ne yapacak önümüzdeki